Bismillah min Bugün 23 Şubat 2011 çarşamba. El kavai'idu nusla fi ve husna. El kavaidur musla şartı derslerimizin 15. dersi. Kitapta e, isimler hakkındaki 7 kaydayı bitirdik. Sıfatlar hakkındaki 7 kaideyi bitirdik. İsim sıfatlarla alakalı e, müellifin e, kitabında yer verdiği 4 kaydenin ikincisindeyiz şu an. Değil mi? 4 kaydenin ikincisindeyiz. Evet okuyalım bakalım. İsim sıfatların naslarıyla alakalı olan kaidelerin ikincisi neymiş? Evet. Bismillah, Hamdulillah, ve ve ala İkinci kaide, Kur'an ve Sünnet naslarını özellikle de sıfatlarla ilgili olanlarını çünkü bu konuda şahsi görüşlere yeri yoktur. Takrif etmek sizin zahir açık anlamlarıyla kabul etmek gerekir. Neymiş ikinci kaide genel anlamıyla zahiri ne almak? nasların isim sıfatlarda okuyayım hemen buradan bir daha. ikinci kayde Kur'an ve sünnet naslarını özellikle de sıfatlarla ilgili olanlarını sonra diyor ki çünkü bu konuda şahsi görüşlere yer yoktur ne yapmak? Tahrif etmek sizin zahir yani açık anlamıyla kabul etmek gerekir. O zaman isim sıfat naslarında biz ne yapacağız kardeşler? Zahiri alacağız. Zahirini almadığımız hiçbir nas var mı isim sıfatla alakalı? tek bir nas dahi yoktur bakın zahirini almadığını şu kaydeyi tutun şu kaydeyi yazın bu kaydı önemli hani diyoruz ya bazı alimler var özel böyle bir kayda ediyorlar, her yerde bulamayacağınız bu da onlardan bir tanesi alimlerimiz ediyor bunu hiçbir isim sıfatla alakalı hiçbir nas yok ki istisnasız tek bir tane dahi mutlaka ve mutlaka nedir zahiri anlamı üzerine alınmıştır zahiri anlamı üzerine alınmayan hiçbir nas yoktur. Evet. Tabi dikkat edecek olursanız müellif rahimullah bu kaydı hakkında ne zikrediyor? Tahrif lafzını kullanmıştır değil mi burada? Ne diyor? He? Tahrif etmek sizin açık anlamını almaktır diyor. Tabi tahrif lafzından kastı nedir kardeşler burada? Tevildir. Tevildir burada. Kastı tevildir. Çünkü bakın Hiçbir taife yok ki Allah'ın kitabında tahrif kabul eden yer olduğunu söylesin. Hiçbir taife yoktur Allah'ın kitabında tahrif kabul eden bir yer vardır demiş olsun. Hiçbir kayda yok. E, hiçbir taife yok bu konuda. O yüzden çünkü tahrif arkadaşlar avamın indinde bile tahrif kelimesine nefret ettirici bir lafızdır değil mi? Ama tevil kelimesi daha hoş, yumuşatılmış halidir. Değil mi? Kulağa hoş getirilen halidir. O yüzden hiçbir ta, e, kayda yok ki Taife. taife yok ki Allah'ın kitabında bir yer vardır tahrif kabul eder demiş olsun. Ama tevil kabul eder yer vardır diyen taife çoktur. Şimdi kardeşler hayati bir konu önümüzde bizim bu dersle alakalı. Şimdi bu ders çok önemli çok ee, asli mevzulardan birisi ki biz önümüzde ismi sıfatla alakalı nastarı da bunun üzerine bina edeceğiz. <gülüyor> Bu e, tabir sahihse asıl hakikat ve mecaz konusu vardır biliyorsunuz isim sıfatta. Mecaz var mıdır yok mudur? Buna bir basamak olacak. Ve ben burada vereceğim bazı bilgileri hiçbir kitapta, hiçbir meşayihten, hiçbir derste duymadım, işitmedim, hiçbir kitapta görmedim. Şeyh Yusuf'tan hariç. Şeyh Yusuf e, tabii ki bu kitaplarda yer alıyor illa ki ben görmediğimi söylüyorum. Şeyh Yusuf, burada çok önemli çok böyle ince detayları olan bazı malumatlar verecek. Bu mecazı anlamada ileride yardımcı olacak. Tabir sahih ise tarihi bilgiler vereceğiz. Sanki e, meselemiz biraz tarih ile alakalıymış gibi olacak. Ama mecazın tarihi diyelim biz buna. Mecazın tarihi ile alakalı olacak. Buna değineceğiz biraz. Bu çok güzel bir tasavvur verecek bize. E, mecazın bidat bir şey olduğunu çok açık ve net bir şekilde ortaya koyan bazı önemli ön bilgiler olacak tabi ondan önce müellif burada ne zikretti tevil zikretti arkadaşlar şimdi bakın Arap dili edebiyatında tevil Arapça bir kelimedir Arap dili edebiyatında tevilin sadece ve sadece iki anlamı vardır sadece ve sadece iki anlamı vardır bu iki anlamda aslında birbirini gerektiren iç içe girmiş tek bir anlamda toplanır Bakın arkadaşlar, birinci anlamı merci, yani varılacak yer ve akibet anlamındadır. Merci, dönüş, Bak, varılacak yer, akibet, sonuç anlamına gelir. Birincisi budur, tevhid. Gerek Arap bile edebiyatına, bakın, cahiliye döneminden önceki, e, İslam'dan önceki cahiliye döneminde gelen şiirlere baksanız dahi tevhidin anlamı budur kardeşler. Baktığınızda bun, budur anlamı, o da nedir? Merci. Allah'ın kitabına, Resul'ün sünnetine, sahabelerin sözlerine, Resul'un dönemindeki şairlerin sözlerine baktığımızda bunu görürüz. Mesela Allah Kuran'da ne buyurmuştur? Bakın kardeşler. Ya eyhelledine emenû atî'u'llâhe ve Ey iman edenler Allah'a itaat edin ve Resulüne ne yapın? İtaat edin ve ulül ve sizden olan emir sahiplerine de. Ve entezâ'tum fî şey'in ferdûhu ilallâhi ver Eğer bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a veresine ne yapın? Göterin. İn kuntum tu umiyna billah tu umiynu na billah ve liyomilakhir. Eğer Allah'a vaaret günle inanıyorsanız ne yapın bunu Allah'a veresünle ne yapın götürün. Sonra ne diyor ayetin sonunda? Zerdi ki hayrunu ahsenu teville. Bu sonuç e, bu e, daha hayırlıdır ve tevil olarak nedir? Daha güzeldir. Yani tevil olarak yani ne? Sonuç olarak daha güzeldir. Tamam. Bu mesela nisa, nisa 59'dur. Bu dokuzum varsa. O zaman birinci anlamı neymiş kardeşler? Berci. Ayette tevilen te diye geçiyor sonuç. Yani ne demek? Ey ahsenu akibeten ve mealen demek. Yani akıbet ve meal. Dönüş. Dönüş ve sonuç itibariyle nedir bu? Daha güzeldir diyor. Şimdi birinci anlam bu. İkinci anlamı ne? Tevrin. Te Arap dili edebiyatında tefsir. Tefsir. Tefsir de biliyoruz. Bir şeyin açıklanması. Mesela iman Ta taberi den örnek verebiliriz şimdi Arap dili edebiyatıyla mesela İmam Taberi bir ayeti anlatır der ki bir ayet sürer onu tefsir ederken ne der bu ayet hakkında Allah'ın tevili şudur yani bu ayetin tevili budur bizim indimizde der yani bu ayetin tevili yani neyi? Tamam, tefsir evet, Tamam. o zaman Arap dilinde sadece ve sadece bu iki anlam vardır bu yüzden selef ehlinden arkadaşlar bakın bu iki anlamı aklınıza tutun. bakın nereye geliyorum dikkat edin bu yüzden selef ehlinden bir grup arasında şu ayette duruş yerinin neresi olduğu hususunda ihtilaf validi olmuştur. Şimdi bir ayet zikredeceğim. Hani biz biliyorsunuz Kur'an'da duruş yerleri vardır değil mi? Bazı yerlerde durmak yasaktır, bazı yerlerde geçmek hayırlıdır, bazı yerlerde geçmemek daha hayırlıdır biliyorsunuz duruş yerleri, tecvidlerde falan. Şimdi e, bizim önümüzde bir ayet var. Bu Ali İmran 7. Ali İmran Suresi 7. Ayet. Bu ayetin e, neresinde durulur, neresinde durulmaz şeklinde? İhtilaf sabit olmuştur. Sılafer arasında ayet de şudur: Hu al Kitab minhu ayatun muhkemet. Hunn, ömûl Kitab ve akrum uşşabihat. Fânm al-lazîn fi kulubhüm zehgun, fayttabeyouna minhu ve Kullun min Ne diyor ayette? Kitabı sana indiren odur. O kitabın bir kısmı muhkem ayetlerdir. Değil mi? Bunlar kitabın neydir? Anasıdır. Anasıdır. Diğerleri ise nedir kardeşler? Müteşabih ayetlerdir. Eğrilik bulunan kimseler, kalplerinde eğrilik bulunan kimseler ne yaparlar? Fitne çıkarmak ve tevilini yapmak için ne yaparlar? Müteşabih olan ayetlere tabi olurlar. Oysa müteşabihin tevilini Allah'tan başkası bilmez. Bakın, ne müteşabihin tevilini Allah'tan başkası bilmez diye durmuşlar. Tamam onun Arapçadaki duruş yeri neresidir arkadaşlar şurası bakın. Diyor ki ve ma yalemu te'viluhu illallah diye durursun. Sonra ve rasikun fil ilmi diye devam edersin. Türkçesinde şudur. O ise müteşabih'in te'vilini Allah'tan başkası bilmez. Durdum burada. Sonra ilimde rasik olanlar ise biz ona inandık. Hepsi de Rabbimiz katındadır. Eğer Arapçasında o durduğum yerde durursan Türkçesi böyle. Ama ikinci duruş yeri vardır. O da şudur. Ve ma yalemu te'viluhu illallah diye ilk duruş yeri burasıydı ya. İkinci duruş yeri de şurasıdır. ve يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِحُونَ fil الْاِلِمِ Ya da burada durursun, ilimde durursun. İlkinde neyde duruyorduk? Allah'ta. Manası ne oluyordu Allah'ta durduğumuzda? Sadece, Allah'ta. Sadece Allah bilir. İlimde rasık olanlar da biz buna iman ettik deyip keşe, kenara çekilirler. Doğru mu? Hı. İkincisinde durduğumuzda anlamı şu oluyor. Oysa müteşabihin tevinini Allah'tan ve ilim sahiplerinden, ilimde rasih olanlardan başkası bilmez oluyor. Bu sefer bilmeyi kime de dahil ediyorlar? İlmehine de dahil ediyorlar. O zaman ayet şöyle oluyor, tekrar okuyorum. Oysa müteşabihin tevilini Allah'tan ve ilimde rasih olanlardan başkası bilmez. Bununla birlikte biz ona inandık, hepsi de Rabbimizin katındandır derler. İlim ehli bilir, Allah bilir, ilim ehli de bilir ve ilim ehli de bilmeyle beraber yanında ne der? Biz bunları iman ettik derler. Ya da bu şekilde anlamı vardır. Şimdi bu iki anlamda arkadaşlar selef tarafından varide olmuştur. ehli sünnet alimleri tarafından varide olmuştur. İkinci duruşta Allah ve ilim ehli. Evet. Allah ve ancak ilimde rasık olanlar bilir. Birincisi sadece Allah bilir. İlimde rasık olanlar da biz ona inandık derler. Şimdi biz ona inandık derler kısmını ikinci bölümünde de kesmiyoruz. Ama nasıl e, anlam oluyor? Allah ve ilim ehli bilir. İlim ehli bilmeyle beraber ne der? Biz buna iman, iman ettik derler. Şimdi selef arasında dedik ki bu ayetin bu anlamıyla, bu iki anlamıyla ee, sahih olup olmadığı hususu ihtilaflı demiyorum. Sadece durma noktası ihtilaflıdır. Bazıları ilk duruşu almıştır, bazıları ikinci duruşu almıştır. Cumhur'a baktığımızda bir sözlere şunu almışlardır. Allah bilir sadece, ilimde rahatsız olanlar da ne yapar biz ona iman ettik derler. Ama seleften bazı alimler de çıkmışlar, bunu açıkça belirtmişler ki, bunu Allah bilir ve ilimde rasul olanlar ne yapar bilir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, yanlış anımsamıyorsam, mesela İmam-ı nevi de bunu tercih edenlerden bir tanesi. Rasuluna fil ilim, ilimde rasık olanlar da bunu bilir der. Hatta İbn Abbas der ki ben bunun tevilini bilenlerdenim der mesela. Ahmet ham birimiz dedim de ki imam Abbas, İbn Abbas'ın talebelerinden e, ilim ehlini buna dahil edenler olmuştur. Yani bu konuda bu konuda ne var? E, i̇htilaf var. Hatta hatâ Şeyhül İslam İbni Teymiyye de bunu almıştır. Çok geniş bir şekilde değerlendirmiştir. Peki meselenin aslı nedir kardeşler? İlim Allah'ın katında bu açık ve nettir bu mesele. Bu bu meselede Allahu alem meselenin tabi muhakkak daha çok araştırma ihtiyaç var ama e, Allahu alem meselenin özüne, hakikatine indiğimizde bu konu arasında hakiki anlamda hel-i sünnette bir ihtilaf yoktur. Bu ihtilaf lafzi ihtilaftır. Hakiki anlamda bir ihtilaf yoktur ve Allahu alem kendisinde şüphe olmayan görüşte şudur ki arkadaşlar fililim, ilimde rasık olanlar da bunu bilir bir cihette. Buna dahildir. Müteşabihleri bilirler. Ancak arkadaşlar meselenin özü nedir? Bakın. Şimdi tevrinin iki anlamını aklınızda sun demiştim değil mi? Neydi bu iki anlam kardeşler? Bir merdi, bir birisi birisi merci, bir şeyin sonucu, bir şeyin hakikati. Tamam? Bir şeyin aslı anlamlarına geliyor. İkincisi ise bir şeyin tefsiri. Bakın. Sadece Allah bilir diyenler, yani Allah lafzında durup da Allah bilir diyenler neyi itibar almışlardır arkadaşlar? İlk anlamı itibar almışlardır. Bir şeyin hakikatini, sonucunu yani gaybi kısmını ki bu gaybi kısmıdır kim bilir arkadaşlar? Sadece Allah bilir. İkinci anlamı nedir? Ee, tevhir kelimesinin tefsir. İşte ispat edenler de tefsir anlamına itibar almışlardır. Demişlerdir ki muhkem ayetleri Allah da bilir tefsirini İli mehli debilir Bakın kardeş, evet müteşabih mute, ayetleri Allah debilir, ilimehli debilir. Şimdi Mehli e, müteşabih ayetlerin tefsirini bilmiyor mu? Yani şimdi bunların tefsiri yok mu? Yani mesela şimdi diyelim ki e, en basinden bakın. Şimdi Allah Subhanahu ve Taala'nın istivası bizim için muhkem midir, müteşabih midir? Soru. Bir cihette müteşabih, bir cihette muhkemdir delalet ettiği anlam itibariyle muhkemdir. Biz istivanın anlamının ne olduğunu biliyoruz. O yüzden İmam Malik bilinmez dememiştir istivaya. Bilakis istiva malumdur demiştir. Anlamı itibariyle istiva bizim için nedir? Peki keyfiyeti itibariyle? Meçhul. O yüzden anlamı itibariyle muhkemdir. Keyfiyeti anlamıyla müteşabihtir istiva bizim için. Anladık mı kardeşler? O yüzden bakıyoruz biz selef ihtilaf etmiştir bu anlamda ve ihtilafı lafsi ihtilaftır. Çünkü sadece Allah bilirdiri söyleyenler rinkast ettikleri tevilin ilk anlamıdır. O yüzden Allah Subhanahu ve teala'nın bu ayeti bizim önümüzde doğru mu? Sen dedin ki ben Allah lafzında duracağım. Eylül de dedi ki hayır ben fil ilimde rasik olanlar kısmında duracağım. Şimdi bu duruşlar Resul'den şurada duracağım burada duracağım şekilde sabit mi? Kur'an'daki Kur Kur yerler ayetler yok. O yüzden bu ayet Allah lafzında da e, durabilirsin demek oluyor. Doğru mu? Muhtemel, ilim ehli lafsında da durabilirsin oluyor peki o zaman burada biz ne yapıyoruz sonuca bakıyoruz Allah'ta durduğun zaman delalet ettiği anlam ne? ilim ehlinde durduğun zaman delalet ettiği anlam ne? şimdi Allah'ta durulması gerekir diyenler dediğim gibi ilk anlamı itibar almışlardır yani bir şeyin sonucunun akıbetini ancak kim bilir kardeşler Allah. Allah bilir o yüzden demişlerdir ki müteşabih ayetleri sadece kim bilir Allah bilir. Yani müteşabi ayetlerin tevilini. Tevilinden kastı ne? Ayette tevili geçiyor. Dikkat edin. Tevilini yani sonucunu, hakikatini kim bilir? Allah bilir. Doğru değil mi bu anlamıyla? Evet. Doğru. Peki arkadaşlar. Biz niçin bu ayette tevilini sadece Allah bilir kısmını ele aldığımızda tevilin ilk anlamıyla değerlendiriyoruz? Tevilin ilk anlamı yok ki. iki tane anlam var dedik biz. Anlamlarından bir tanesi de tefsir. O anlamıyla ele aldığında ilim ehlinin bunu e, bilmesinde engel olan şey nedir? hiçbir şey bilakis ilim ehli Kur'an'ın tefsirini bilmektedir bizim zaten bizimle mufavvide arasında fark var fark budur mufavvide ne der Allah'ın isim sıfatlarının içi boştur Ve Allah'ın ayetlerinin anlamlarının bir kısmı boştur yani ne olduğu bilinmemektedir belli değildir halbuki biz ne diyoruz ayetlerin anlamları bizim için maruftur ancak hakikatleri nedir bizim için hakikatleri nedir bizim için arkadaşlar meçhuldür mesela Allah Subhanahu ve teala cennet nimetlerinden bahsediyor ve bunları dünyadaki bazı nimetlerin isimleriyle esimlendiriyor biz bunların isimlerin delalet ettiği anlamı itibariyle biliyoruz ama hakikati anlamıyla hakikati anlamıyla bilmiyoruz yani bugün cennetteki elmanın ne olduğunu kim nasıl biliyor nereden biliyor değil mi o yüzden arkadaşlar bir insan sorsa ilim ehli bu ayetin tevhidini bilir mi bilmez mi deriz ki tevilden ne, ne kastettiğini söyle ben de sana hükmünü söyleyeyim şayet sen tevhidin iki, an iki anlamından birincisi olan hakikat ve sonucu kastediyorsan bunu Allah'tan başka kimse bilemez ve ee, Allah'tan başka kimse bilemez diyen alimler işte bu anlamıyla Allah'tan başka kimse bilemez demişlerdir. Eğer senin tevilden kastın ikinci anlamıysa ki bunun da anlamı tefsir evet Allah'ın kitabının tefsirini alimler bilir ve Kur'an'da tefsir etme, etmemiş etmedik ayet bırakmamışlardır. Anladık mı kardeşler? İşte o yüzden bakın şimdi Ayşe radıyallahu anh dediğinde ki sen şimdi Resulullah'tan önce Ayşe radıyallahu anh'a gelmeden Resulullah'tan var mı lafız şu şu ayetler muhkem şu şu ayetler müteşhabih Yok. Peki nasıl Aişe radıyallahu anı rivayetinde sen Allah'ın müteşabi ayetlerine dalanları görürsen onlardan uzak tut. Onların onlar insanların şer, şerleridir. E biz bu ayetleri bilmezsek nasıl onlardan uzak duracağız? Kimin muhkeme kimin müteşabiye daldığını nereden bileceğiz? Demek ki bu lugat anlamıyla sahabe indinde mevcut ki hiçbir e, sorun olmuyor bununla. Anlatabiliyor muyum? Sahabeden nerede bir lafız istiva istiva ala anlamına geliyor. İstiva üstü olma ala anlamına geliyor. Hadi İbn Abbas'tan diyelim bir defa var mesela veya Sa'ide var neyse. Bunlar zaten sahabenin indiğinde neydi arkadaşlar bu lafızda? Belli ki çünkü adam Arap oğlu Arap zaten. Lafzını delalet ettiği anlamı biliyor. Arap da aynı şekilde bu ayet duyduğunda lafzını delalet ettiği anlamını biliyorlar. Kaç tane ayet sayabilirsin sahabe işgal olmuş, Arapçası da gitmiş, Resul'e sormuşlar? Değil mi? Üç tane, beş tane ayet bulursun. Bak ne kadar güzel anlıyorlar. Bakın biz genelde sahabelerin işte ee, işte onlar ki imanlarına zul, zulüm bulaştırmayanlar ayet ayetim var ya sahabeler ele aldığımızda biz hep ne cihetten ele alıyoruz? Yok. Bak Kur'an'da mücmel olan lafızda Resul'e ihtiyaç var. Cihetiyle ele alıyoruz. Evet bu çok doğru. Ee, bir ele almadır. Ancak işin bir de bir esprisi var, farklı bir boyutu var. Oraya da dikkat edin. Sahabenin fıkına delalet ediyorum. Bak sahabe zulmün lügat manasını nasıl fıkhetmiş de ayeti umum olarak almışlar? Zulüm nedir? Wad'ul şey'i gayri mevduhi. Bir şeyi olmaması gereken yere koymak demektir. Yani olmaması gereken şeyi yaptığın her şey nedir arkadaşlar? Bir Zulümdür. Zabeler diyor ki o zaman bize en ufak bir şey yaptığımız zaman bu ayetin muhatabı oluyoruz ve bu onları işgal oluyor. Görüyor musun sahabenin fıkhına? Nasıl lafızların delalet ettiği anlamı anlıyorlar. Sonra Resulullah onun umumu üzerine olmadığını söylüyor ve sen işte Lokmanoğlu'na dedi, değil mi? Söylediğini görmedin mi oğlum işte şu büyük bir nedir? Zulüm. Zulümdür diye. Anlatabiliyor muyum? Bir de işin bu cihetiyle bakın ele. Ele alın bu cihetiyle bakın. Bunlar ince detaylardır arkadaşlar. O yüzden sahabe ilinde bu çok mevcut. Sahabe tevhidinin anlamını biliyordu. E ben basit miskin adam burada Ebu Zerka ikisi anlamını biliyorum. Sahabe nasıl bilmez? i̇bn Abbas onu nasıl bilmez? düşünebilir mi bu? Tevhid'in iki anlamını nasıl bilmez? Birincisi tefsir, ikincisi merci dönülecek, varılacak yer. Ben burada tecvit biliyorum. İşte diyorum ki Allah'ta da durabilirsin. ilim ehlinde de durabilirsin. Sahabe o duruş yerlerini bilmiyor muydu? Fatih biliyor musun? O yüzden hiçbir işgal olmadı. O yüzden müteşabih nisbidir. Allah Kur'an'da ayetlerin hepsini muhkem diye isimlendirmiştir biliyor musunuz? Bu ayetler ki ihkam edilmiştir diyor Allah Kur'an'da. Yine Allah Kur'an'daki bütün ayetleri müteşabih diye isimlendirmiştir. O yüzden Kur'an'daki bütün ayetler muhkemdir. Kur'an'daki bütün ayetler müteşabihtir Kur'an'ın bir ayetlerinin bir kısmı muhkem bir kısmı müteşabihdir. Ne anlamıyla bu? İşte delalet ettiği lafız anlamıyla. Şimdi biz bunun muhkem müteşabih olayını bizim asıl konumuz değildir. Ama mücmer olarak biz burada bu şekilde değiniyoruz. Halbuki mü müteşabih nedir? Birbirine benzeşik demektir. Yani Kur'an'ın ayetlerinin hepsi birbirine benzeşiktir. Birbirini desteklemektedir. O anlamda Kur'an'ın hepsi müteşabihdir. Kur'an'ın ayetlerinin hepsi muhkemdir. Muhkemin asıl anlamı nedir? Sağlam olmak. Ha pekiştirmek. Evet Kur'an'ın ayetleri hepsi sağlamdır. Birbirini pekiştirmektedir. Anlatabiliyor muyum? Ama bir kısmı müteşabih, bir kısmı muhkemden e, kastı ne? Bize e, bildirilen bazı değerlerin hakikatleri Allah'ın dininde Gaybtır işte. O anlamıyla o anlamıyla Allah'tan başka kimse bilemez. Ama bu Allah'ın bize bildirdiğin değer, değerlerin anlamları var, değil mi? hakikati dışında bir de ne var? Delalet ettiği lafız olarak anlamları var, tefsiri var. Bu tefsiri bilir Değil mi? Hatta İbnü Teymiye öyle ileri gitmiştir ki, tabii bu ileri de ben iyi yönde, iyi anlamda söylüyorum. Öyle ileri, ileri gitmiştir ki Resul bütün ayetleri İbnü Teymiye gibi tarihte bir veya iki alim ya çıkmıştır ya çıkmamıştır bunu iddia eden. Ki Allahu alem zayıf görüştürdü de bu. Ama yani ne kadar büyük bir e, anlam ifade ediyor. Ben bu cihetle ele bakıyorum. Yani e, raci olmasa da i̇bn Teymiye'nin bu görüşü tercih edilmese de burada azametinden dolayı bak ne diyorum. Şeyhul İslam İbn-i diyor ki Allah Resulü Kur'an'daki bütün ayetleri tek tek tefsir etmiştir diyor. Bu iddia ile yola çıkıyor. Böyle ilmi güçlü deliller getiriyor ki tamam bazı ilmehli getirdiğim bu delillere cevap vermiştir ama yani bu kadar bu olayı savunanlar var. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bir olaydır arkadaşlar. O yüzden e, Nefedenin kastı farklıdır, değil mi? Allah'tan başkasının bilmesi Nefedenin kastı farklıdır. Nefederken ispat edenin de ne? Ispat ederken kastı farklıdır. Ancak muhaliflerin tanı. Şimdi buraya kadar tevil anladık, doğru mu arkadaşlar? Evet. Tevil neymiş? E, i̇ki anlam varmış. Dönülecek akibet sonuç, değil mi? Mesela ne diyor? İbrahim Aleyhisselam, e, Yusuf Aleyhisselam, pardon. Rüya görüyor. Sonra rüyası neyle gerçekleşiyor? O yıldızların secde etmesi neyle gerçekleşiyor? Değil mi? Ana babası geliyor değil mi? Herkes onun etrafı ne yapıyorlar ona? Secde ediyorlar. Sonra ne diyor? işte rüyanın tevhili ne? Bu yani sonucu. Bak tevhili yine ne anlama geldi? Sonucu. İşte bütün hakikatleri o rüyanın hakikatini Allah biliyordu. Yani bir şeylerin hakikatleri sonuçlarını Bu anlamıyla sadece Allah'ın ilmindedir. Anlatabiliyor muyum? Bak bu benim rüyanın tevhili yani sonucu akıbetidir. Anladık mı kardeşler? Ancak muha muhaliflerin tanımıyla yüklediği anlamıyla tevhili ne demektir arkadaşlar? Tevil bakın işte burada hayati konu geliyor. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Sarful lafsi anil ihtimali racihe ile ihtimali merjuhi li karinetin. Lafsı tercih edilen anlamından uzak olan anlamına bir karine sebebiyle hamletmek. Veya şöyle Türkçe daha Türkçe olur. Bir karine sebebiyle lafzı ne? Tercih edilen anlamından, asıl olan anlamından yakın olan anlamından ne yapmak? Tercih edilmeyen, uzak olan he? He? Anlamana yapmak arkadaşlar, Sarf etmek hamletmenin ismidir arkadaşlar tevil. Anladık mı kardeşler? Veya diğer bir tabirle diyorlar ki, tahrif mecaz oluyor değil mi? Efendim, şu, şu tabir tevilin tahrif anlamı oluyor. İşte bu tahriftir. Ona tevil ismi vermişler. Harifçi... Tevil ismi vermişler evet, ama aslında, evet, aslında bu tahrif yapmaktır. Evet. O yüzden tevilin bu lafzıyla aklınızda tutun arkadaşlar. Bakın eğer bunu aklınızda tutarsanız biz mesela bugün Allah'ın unutmasına biz sizi unuttuk diyor ya Allah. Eylül sünnet ne diyor unutta? Yani terk ettik demek oluyor. Onlar diyor bak hemen tevil yaptınız hani yapmıyordunuz. İşte bu lafızları yakalarsanız tevil anlam anlarsınız bu ileride gelecek o yüzden bunları çok iyi fıkh etmeniz gerekir mesela diğer anlamıyla nedir arkadaşlar mecaz diyorlar şey, tevil. diyorlar ki sarful lafsi anil hakikati ilel mecazi bir karinetin Lafsı ne yapmak arkadaşlar Lafsı bir karine sebebiyle hakikatten mecaza ne yapmaktır hamletmektir senin elinde bir karine var onu hamletmek mesela basit bir örnek verin mesela el diyoruz arkadaşlar el nedir maruftır değil mi anlamı peki elin raci olan anlamı yani asıl anlamı değil mi nedir bellidir peki mercuh anlamı nedir uzak anlamı kudrettir değil mi peki karine nedir diyorlar burada karine teşbihtir şimdi diyorlar ki biz elin hakiki anlamından ne yaparız hakiki anlamı el eldir belli zihinde ortak değer El eldir. uzak olan anlamı ne kudret peki uzak olan anlama, anlamı almana sebep nedir diyorlar karine olarak ne getiriyorlar diyorlar ki sen asıl anlamı alırsan teşbihe kaçarsın bu da nedir ki sen ilk anlamı alamazsın İlk anlamı olan ele alamazsın. Ne yaparsın? İkinci anlamı olan kudreti almak zorundasın. Anladık mı kardeşler? O zaman asıl el. He? Evet. Asıl olan, yakın olan anlamı el. Uzak olan anlamı kudret. Peki uzak olan anlama götüren karine ne? Teşbih. Giyorlar ki evet teşbihten kaçmaktır. Anladık mı? Olayı şimdi genel manasıyla tasavvur ettik mi? Evet. Tamam. Şimdi bakın devam ediyoruz. Dikkat edin şimdi kardeşler bunların en çok yıkıldığı ve vurulduğu nokta. Dikkat edin. Tevil bu anlamıyla arkadaşlar. Yani neydi onların anlamı? Lafsı karine sebebiyle hakikatten mecaza hamletmek. Veya ne? Tercih edilen anlamından uzak anlamına ne yapmak? Hamletmek. İşte tevil bu anlamıyla. Bakın arkadaşlar. Bırakın kitap ve sünneti ne Arap dilinde ne de sahabelerin sözlerinde bilinmemektedir. Bakın Arap dilinde. Bırakın kitap ve sünnette tevilin bu anlama gelmesini. Ne Arap dilinde ne de sahabelerin sözlerinde ne Arap şiirlerinde şaz olarak dahi gelmemiştir. Şaz olarak dahi. istisnai bir durum dahi yoktur. Allah burlak edin yeryüzündeki bütün uydurma zayı, bütün rivayetleri, Kur'an ayetlerini, bütün Arap şiirlerini yazılmış binlerce cilt lugatları, Arap dilini tevilin hiçbir anlamı, şaz, istisnai noktada dahi bu anlam yoktur tevilin, bilinmemektedir. Aynı Türkçede, Türkçedeki yeryüzünde bütün kitapları araştırsanız hiçbir zaman kuru fasulye Mercedes anlamına gelir mi arkadaşlar? Gelmez. Aynı bunun gibidir. Bulamazsınız. Bu kadar alakasız bir şeydir. Anladık mı olayın e, ne kadar uzak olduğunu? Bunu Mu'tezile mi bu tabiri çıkarıyor? Şimdi hepsi gelecek arkadaşlar. Şimdi Naslara baktığımızda arkadaşlar biz bakın tevil, tevil lafı zem molunmuş olarak geçmemektedir. Tevil lafzı Kur'an ve sünnette zem olarak geçmemiştir. O yüzden bunlar tevil lafsını kullanmışlardır. Halbuki bunların tevili ta tarif ettikleri. Tevili anlatıyorlar, tarif ediyorlar ya. Tevil şu demektir diye. O tarif ettikleri anlamıyla bunun ismi ancak ve ancak tahriftir arkadaşlar. He? Bunun ancak ve ancak ne de tahriftir. Neden ama bunlar tevil demişler? Çünkü arkadaşlar naslarda tevil zem olarak hiçbir zaman geçmemiştir. Şükela. Evet. Zem olarak Gelen sadece tahriftir. O da işte biliyorsun Yahudi Hristiyanların yaptığı tahrif zemm olmuştur. Bakın Allah e, işte bizi uzak tut rivayetlerde var. İşte işte batıl ehlinin tevrinden sığınırız gibi şeyler var ama dikkat edin bakın orada tevil mi yerilmiş? Batıl ehlinin yaptığı amel o, amel mi? Değil mi? Orada tevil. Bunların taklidiyle yerilmiş. Evet. Bunlar tahrif bunlar tahrif yerilmiştir. Anladın mı kardeş? görüldüğü gibi Allah'ın sıfatlarını olduğu gerçek anlamının dışına çıkararak tevil eden bir kimse kitap ve sünnetin aslını bir anlamda ne yapmış demektir aslında? Tahrif tahrif etmiş demektir. Şimdi arkadaşlar meseleyi ele alıyoruz bakın sarful lafsi anil hakikati ilel mecazi bir kalimetin karine sebebiyle lafsı hakikatten mecaza sarf etme meselesine değinelim burada şimdi. dikkat edin yani kısacası mecaz olayından biraz bahsedelim ki bu batıl olan tevil ne demektir? Bu mantığın çıkış noktasına değinelim ki mesele ne, ne olsun arkadaşlar? Mesele tasavvur edilsin. Şimdi bakın tarihi şey buradan itibaren ufak ufak giriyoruz. Bakın Allah Teala'nın sıfatlarını nefretme bilatını ilk ortaya çıkaran cehmiyedir. Allah Teala'nın sıfatlarını nefretme bilatını ilk ortaya çıkaran cehmiyedir. Sonra mutezile de onlara bu meselede ortak olmuşlardı iştirak etmişlerdir tabi olmuşlardır şimdi burada şöyle bir soru var kardeşler şöyle bir soru gündeme geliyor bunların ilkleri yani bu fırkaların bunların ilkleri neden Allah Teala'nın sıfatlarını nefretmişlerdir yani nedir bunun çıkış sebebi onları Allah'ın sıfatlarını nefretmeye sevk eden sebep veya sebepler ne olmuştur Acaba bunlar Allah'ın kitabına baktılar da sonra orada oradan mı elde ettiler bunu? Yani bunları sevk etmeye götüren sebep bunlar Allah'ın kitabına baktılar da böyle mi elde ettiler bunu? Cevap hayır. hayır. Bakın bu hayır cevabı dikkat edin arkadaşlar bu hayır cevabı kendi dilleriyledir. Bunlar Allah'ın sıfatlarını nefederken, bunlar Allah'ın sıfatlarını nefhederken Kur'an'a mı bakıp da bu, bu nefi mantığını elde ettiler? Allah'ın sıfatlarını nefret etmeyi Kur'an'dan mı elde ettiler? Cevap hayır. Bakın bu hayır cevabı bunların kendi dilleriyledir. Bu cevap onların indinde ittifak edilmiş bir cevaptır. Hayır Kur'an'dan alamadık almadık biz bunu alamadık. Bunları bunlar açıkçana belirtiyorlar ki kardeşler Naslar nefiyi nutek etmemiştir. Naslar Kur'an Nasları Nefyi nutketmemiştir. etmemiştir. Yani Allah'ın sıfatlarının nefiden bahsetmemiştir. Bilakis naslar ispatı nutketmiştir. etmiştir. Sıfatları ispatı nutk etmiştir. Bunu açıkçana belirten bunların kendileridir. Bunlar ispatı dair nas, nasları tevil etmişler. Nefiye dair nasları ise ne yapmışlardı kardeşler? Tevil etmişlerdir. Mesela nefi naslı olarak Rabbin, hiç kimseye ne yapmaz? Zulmetmez. Bakın bunları ne yapmışlardır? Evet kabul etmişlerdir nefi naslarını. Bir de tehlide. Müslümanlardan hiç kimsenin bunda bir tartışması yoktur. Bu zahiri üzerinedir, vecih üzerinedir diyorlar. Nefi nasları. Ama ispata geldiğimizde durum değişiyor. Şimdi burada soru. Peki bu meseleyi nereden elde ettiler? Tamam Kur'an'dan elde etmediler. Allah'ın kendisine ispat ettikleri şeyi, nef yetmeyi ne yapmadılar bunlar Kur'an'dan? Alamadılar. Çünkü Allah'ın kendisine ispat edildiği şey ne yaptılar arkadaşlar? İspat edilir. Bunlar peki Kur'an'dan alamadılar. O zaman soru geliyor gündeme. Peki bu meseleyi nereden elde ettiler? Bakın şimdi arkadaşlar iyi dinleyin. Bunlar nasların Nas'ları mı baklar elde ettiler? Cevap Hayır. hayır. Zaten başından itibaren itikat itikat ettikleri şeyleri ispat etmeyi istediler bunlar arkadaşlar. Zaten başından beri daha Kur'an'a hiç bakmadan başından beri itikat ettikleri şeyi ne yapmak yapmak istediler bunlar? ispat etmek istediler. Bu da bizi şunu ortaya koyuyor ki arkadaşlar, ehli sünnet ile sair fırkalar arasındaki fark tek tek naslar üzerinden yaklaşılarak ortaya çıkmış değildir. Bizimle ehli sünnet ile bu kelam ehli bidatçıların felsefe elinin arasındaki ne arkadaşlar fark tek tek naslar üzerinden yaklaşılarak ortaya çıkmış bir fark değildir olay naslar üzerine bina edilmiş değildir arkadaşlar bu aramızdaki fark bu olay onların nefretmesi bizim ispat isp vesaire nedir naslar üzerine bina edilmiş değildir bu çok önemli arkadaşlar bakın bilakis usul üzere mebniyidir aramızdaki fark yani usulü farktan dolayı sonuçlar farklı olmuştur hmm. Yoksa naslara yöneldik de hep beraber onlar nefi anladı biz, ispat anladık bundan dolayı değil. Anladık mı? Usulü farktan dolayı bizim aramızdaki e, ihtilaf. Anladık mı arkadaşlar? Usul, yani bu, da, bu usul de diye isimlendirilir zaten? Menheç. Anladık Onlar itikatı ispat etmek istediklerinde, kelamcıların yolu denilen ne yaptılar? Yolu menheci ne yaptılar? İzlediler. Anladık Mesela, biri şöyle diyebilir arkadaşlar bakın. Neden o menheci edindiler de? O menheci izlediler de. Hadis imamlarının, sünnet imamlarının yolunu izlemediler, yolunu terk ettiler. Doğru mu? Cevap Bakın bunlar zındıklara işte bakın arkadaşlar kopuş noktası burası. Cevap Geri alıyorum biraz. Onlar itikatı ispat etmekte ettiklerinde, etmek istediklerinde kendi itikatlarını Kelamcıların yolu denilen yolu yani menheci ne yaptılar? İzlediler doğru mu? O zaman şöyle bir şey sorulabilir. Mesela biri şöyle diyebilir. Neden o menheci edindiler de yani kelam menhecini edindiler de o menheci izlediler de hadis imamlarının yani sünnet imamlarının yolunu izlemediler. Onların yolunu ne yaptılar? terk ettiler. Cevap. Bakın bunlar zındıklara İslam'ı din edinmeyen bazı felsefecilere Olayı yaklaştırmak istediler arkadaşlar. Hmm. Bakın ortada ne var arkadaşlar? Felsefeciler ve zındıklar var. İslam'a savaş açmış. Hmm. Onlara karşı ne yapmak için? Kalkan edinmek için ne yaptılar arkadaşlar? Onlar da aynı mecraya girdiler. Bakın olay böyle başlıyor. Hmm. Onlara bizzat kendi usulleriyle reddiye vermek istediler. Yani niyet ne? Niyet hmm. sahih, sağlam. Niyet iyi niyet. Baktılar ortada. İslam din düşmanları, zındıklar. İslam'ı din olarak din kabul etmeyenler, din edinmeyenler, edinmeyen bazı felsefeciler ne yaptılar? Bunları karşılarında görünce bu Müslümanlar ne yaptılar arkadaşlar? Onlara bizzat kendi usulleriyle diye vererek yıkmak istediler. İşte bu Mutezile ve benzerlerinin içerisine düşmüş oldukları ilk işgaldir arkadaşlar. İlk işgal bunlarda nasıl başlıyor? Bu Allah'ın sıfatlarını nefyetmeye götüren sebep ney Bunları bu sorununa sokan ney Bunlar gördüler bu felsefecileri. Ne yaptılar? Onları kendi usuleyle vurmaya başladılar ve onların ne yaptılar? Mantığına girirler meclasına girdiler. Onların mantığıyla, onların usuleyle onları vurmaya çalıştılar. İşte bu mutezile ve benzerlerinin içerisine düşmüş oldukları ilk kaldır Böyle başlıyor olan. Bunlar bu kafir felsefecilere karşı Müslümanların itikatlarını yani inançlarını ne, yapmıyor, ne yapmak istediler arkadaşlar? İspatlamak istediler. Ve ilk önce bakın Adım adım gidiyoruz. İlk önce ne yaptılar? Rab Taala'nın varlığını ispatlamakta başladılar. Tamam. Şimdi dedik ki bunlar felsefecileri görünce ne yaptılar? Onların aynı usulleriyle onları vurmaya başladılar ve bu ilmin içine girdiler. Doğru mu? Bunlar bu işte bu kafir felsefecilere karşı Müslümanların inançlarını savunmak adına, ispatlamak adına ne yaptılar? İspatlamaya koyuldular ve ilk önce nasıl başladılar olaya Rab Taala'nın varlığını ispatlamakta başladılar yani Rab diye bir şey var Allah diye bir şey var tamam? diye bunu ispatlamaya başladılar bunlar Rab Taala'nın varlığını ispatlamak isteyince dediler ki bakın ne dediler bu Müslümanlar bu kafir felsefecilere karşı Rab'bin varlığını ispatlamak isteyince dediler ki Rab'bin var olduğunun delili bu alemin var olmasıdır dediler olaya böyle başladılar bu Rab'bin var olduğunun delili nedir bu alemin var olmasıdır. Alem ise nedir? Hadistir. Hadis ne? Sonradan ortaya çıkmış, yaratılmış şey demektir. Anladık? Toparlıyorum veya geriden alıyorum. Bunlar Rab Teala'nın varlığını ispat et etmek isteyince dediler ki Rabbin var olduğunun delili bu alemin var olmasıdır. A bu alemde nedir? Hadistir. Hadis ne? Sonradan, sonradan çıkmış, <gülüyor> yaratılmış. Sonradan olan bir şeydir dediler. Ve her hadisin bir muhdisi vardır. Yani her sonradan olanın o sonradan olan şeyi, şeyin şeyi ortaya koyucusu vardır. O da kim? Allah, Allah subhanallah. Allah. Yani her hadisin neyi vardır? Bir muhdesi vardır. Yani her yaratılmışın bir evet. yaratıcısı vardır. Her ortaya çıkan şeyin bir ortaya koyucusu vardır dediler. Tamam mı? Böyle yaklaştılar olaya. Felsefeciler diyorlar ki bakın. Felsefeciler ne diyor? Diyorlar ki bu alem kadimdir. Yani bir başlangıcı yoktur ilki yoktur Allah ile birlikte mesela kadimdir diyenler olmuş veya Allah'a nefretmişler bu alemin zaten bir başlangıcı yoktur demişler tamam o yüzden felsefecilerin bir kısmı ne diyorlar bu dinsizler bu kafir olan felsefeciler tabii. bunlar diyorlar ki bu alem kadimdir işte bunlar bu alemin kadim olmadığı bu alemin hadis olduğu hususuna reddiye vermek istediler bu müslümanlar anladık mı felsefeciler bu alemin bir başlangıcı yoktur bu alem kadimdir deyince müslümanlar ne yaptılar Müslümanlar Bu alemin kadim olmadığını, yani e, bu alemin kadim olmadığını, yani bir başlangıçsız olmadığını, bilakis bu alemin hadis olduğunu, yani sonradan ortaya çıktığını, bu hususta bunlara ne? Reddiye vermek istediler. Şimdi buraya çok dikkat edin, bakın. Bakın arkadaşlar, çok dikkat edin. Felsefecilere bu alemin kadim olmadığını, yani bilakis, hadis yani yaratılmış olduğunu ispatlamaya çalışan bu kişiler cehmiye ve mutezile ile bakın cehmiye ve mutezile ile kelam ehli olan İbni Kullab, Eş'ari ve Maturidiler olmak üzere iki kısmına ayrılmışlardır. Tekrarlıyorum onu, Bakın. Felsefecilere bu alemin bir başlangıcının olduğunu yani ezeli olmadığını, kadim olmadığını ispatlamak isteyen, ispatlamaya çalışan bu kişiler kimlerdir? Cehmiye ve Mu'tezile bunlar bir grup ile kelam ehli olan kim? İbni Kullab. Eşariler ve maturidler olmak üzere neye? iki kısma ayrılmışlardır. Şimdi dikkat edin. Bakın kardeşler. Mu'tezile ve Cehmiye ne demişlerdir? Bunlara reddiye verirken. İbni Kullab ]ken. eşarilerden mi? İbni Kullab mi? Şöyle. E, Muhammed İbni Hasan e, el-Eşarih bu asıl inancını İbn-i almıştır, tamam? İbn-i Kullab'a tabi olmuştur. i̇bn Kullab, İmam İbni Hasan el önce tabii, mi? Muhammed i̇bn Said i̇bn Kullab, ismi budur. Allah Allah, el Şimdi, yani. e, İmam Ebu Hasan Eş'ari çok yanlış tanınıyor, Ehl-i Sünnet içerisinde de Türkiye'de. Şimdi Ebu Hasan'ın Eş'ari, mutezileliği bıraktığında mutlak olarak sünnete tabi olmadı. Muhammed İbni Said İbni Kullab'ın menhecine tabi oldu. Sonradan onu biraz daha ilerletti. Farklı boyuta girdi ve tam anlamıyla Eylül Sünnet'i tahkik edemedi. Ölene kadar da. Tamam? O görüşümden döndükten sonra da... El İbane'ye bak. El, el, el, el, el İbane'de bile hala bazı hatalar vardır. En son eserli. Şimdi bu çok bizim konumuzun dışında. Şimdi bu Muhammed İbni Said İbni Kullab Kullab'ın Eşari İman ve Hasan'ın Eşari bundan almıştır. Bundan esinlenmiştir. Bunun kitaplarıyla ne yapmıştır? Mutezile'yi bırakmıştır, reddetmiştir, tövbesini ilan etmiştir vesaire. Şimdi dikkat edin kardeşler bu iki Bunlara reddiye vermek yani bu dinsiz felsefecilere Reddiye vermek üzere iki kısım Grup görüyoruz bir mutezile ve cehmiye Değil mi? İkincisi kelem ehlinden Olan kim? E, Kullabiye Değil mi? Eşari ve Maturi diye Bu iki kısma ayrılmışlardır bakın şimdi dikkat edin Nereye geliyorum? Subhanallah işin ince detayı bakın kardeşler Mutezile ve cehmiye demişlerdir ki Bu alemin hadis olduğunun delili Kendisinde Sıfatların bulunmasıdır Şimdi felsefecilere bu alemin yaratılmış olduğunu ispatlıyorlar ya. Ispatlarken hangi tez öne sürüyorlar? Diyorlar ki bu alemin yaratılmış olduğunun delili bu alemin kendisinde sıfatların bulunmasıdır. Buna da arad ismi veriyorlar. Arad budur işte. Arad cevher diyoruz ya. Araz cevher diyoruz ya. Araddır da tarifiledir arapçısı. Araz cevher diyoruz ya. Yani bu alemin kendisinde arazın bulunmasıdır. Yani bu alemin sıfatları nelerdir? Soğuk. Değil mi soğuk, sıcak, ben, değil ser. mi sert olması vesaire bir sürü binlerce sıfat sayarsın Tamam. O zaman bakın Mutezile ne demiştir? Tefsir reddiye verirken bu alem yaratılmıştır. Yaratılmış olmasının delili nedir? Kendisinde sıfat bulun. Bu sıfatı ne diye isimlendiriyorlar? Arazların, arazın bulunmasıdır. Şimdi bu birinci kısımdı. Kimdi? Mutezile ve ara sıfat Cehmi. Evet, sıfat anlamında. Bu anlamda. Evet. Aslında lugatan, bunun böyle bir anlamı yoktur. Bunlar nasıl tevhile lugatan batırdılar, bunu da batırmışlar. Buraya girmiyoruz. İbn-i Kullab, Eşari ve Maturdi gibi kelam ise ne demiştir arkadaşlar? Felsefecilere karşı bu alemin yaratılmamış, şey yaratılmış olduğunu ispatlama adına ne tezi öne sürmüşlerdi? Demişlerdi ki bu alemin hadis olduğunun, yani yaratılmış olduğunun delili de hareket ile vasf olmasıdır demişlerdir. Anladık? O zaman bir tarafta Cehmiye ve Mu'tezile gibi felsefecilere reddiye veren bu alemin yaratılmış olduğunu ispatlamaya çalışan bu mutezile ve cehmiyeler tez olarak delil olarak şunu öğren sürmüşlerdir bu alemin yaratılmış olduğunun delili kendilerinde sıfat bulunmasıdır buna da araz ismini vermişler kullabiye, matur, e, maturdi ve eşariler de demişlerdir ki bu alemin yaratılmış olduğunun delili kendisinde hareketin bulunmasıdır yani hareket ile vasf olmasıdır işte gece gündüz vakit hep hareket halinde değil mi deprem değil mi mesela bunlar hep hareket halindedir işte bunlar Allah'ın varlığını bu yolla ne yapmışlardır arkadaşlar ispatlamışlardır. Halbuki bir kendilerini külfet altına sokmuşlardır böyle yaparak bu iki grupta hem de birçok ney batılı gerektirmektedir bunların sözleri. Şimdi bunlar bakın arkadaşlar Subhanallah nereye geliyoruz? Şimdi bunlar. Allah'ın sıfatlarına geldiklerinde şimdi bu tezi ortaya atan cehmiye ve ney? Mutezile. Sırf felsefe ehliliğine cevap vermek için kendilerini külfet altına sokan bu cehmiye ve mutezile. Veya işte Eşari Muhammed bin Said bin Kullab Ebu Mansurun'un Maturidi Muhammed bin Hasan El Eşari bunlara baktığımızda bakın bunlar Allah'ın Sıfatlarına geldiklerinde bu tezi ortaya attıktan sonra ama bakın Allah'ın sıfatlarına geldiklerinde artık bunlardan sonra artık bütün bundan sonra bu alemin yaratılmış olduğunun delili kendisinde sıfatların bulunmasıdır diyen kim? Cehmiye ve Mutezilenin. Allah hakkında herhangi bir sıfatı is ispat etmeleri mümkün mü bu saatten sonra? Değil <gülüyor> değil. Ya gördük mü? Bak nereye vurdular olayı. Dediler ki bu alemin yaratılmış olduğunun sebebine Delili pardon. Sıfat bulunması. Bu saatten sonra Allah'ın sıfatı vardır diyebilirler mi? Diyemezler. Diyemezler. Neden? Sıfat neyin alametidir? Diyemezler. Yaratılmışın alameti. Allah da yaratılmış mı? Değil. O zaman Allah'a bir daha sıfat verebilirler mi bunlar? O yüzden mutezile ve cehmiye Allah'ın sıfatından hepsini hikaye etmiştir. İşte bu mutezileden bir iki tane kabul ettiği rivayetleri var. Işte, kudret gibi bir şey. Anladık mı? Bak. Kendilerini ne çıkmaza soktular bunlar ve bunu da böyle kendilerini aldılar, üstlendiler, savundular, devam ettiler bunlar. Ben işleri bozuk olduğu için. Anladık mı arkadaşlar? Bakın devam ediyorum. Şimdi nereye geleceğim subhanallah? Tekrar oraya okuyorum. Şimdi bunlar Allah'ın sıfatlarına geldiklerinde artık bundan sonra bu alemin yaratılmış olduğunun delili kendisinde sıfatların bulunmuş olmasıdır diyen cehmiye ve mutezilenin Allah hakkında herhangi bir sıfatı ispat etmeleri mümkün müdür? Allah hakkında herhangi bir sıfatı kabul etmeleri söz konusu olabilir mi? Olamaz. O yüzden de ki söylüyorum hocam. Hı -hı, bakın şimdi cevap. Ortaya koymuş oldukları bu menhece göre ne? Olmaz. Allah'ın sıfatla basıplanması mümkün. Olur. Olmaz. Ki hiçbir sıfatta zaten ne yapıyorlar bu yüzden kabul etmiyorlar. Çünkü bunların indinde bu alemin hadis yani yaratılmış olması kendisinde sıfatların bulunması sebebiyledir. Doğru mu? Evet. Doğru. Rabb de bu alem gibi olmayacağına göre kendisinde sıfat olamaz diyorlar. Allah'ın kimse bir benzemeyeceğine göre o zaman sıfatlı olamaz diyorlar. Şayet Allah'a bir sıfat ispat edilirse Allah'ı hudusla yani sonradan ortaya çıkmayla vasıflamış olurlar diyorlar. İşte bu sebeple ne yapmışlardır? Bunlar sıfatları nefretmişlerdir. Bakın şimdi arkadaşlar. Bunlar Cehmiye Mutezile ile böyle diyor. Sonra kimler çıkıyor ortaya? Daha sonra işte İbni Kullab, Eşari, Maturdi bunlar ortaya çıkıyor. Doğru mu? Bir dönem sonra. Bunlar geldiklerinde Mesela İmam Eşar geldiğinde ve Mutezile mezhebini terk edip tövbesini ilan ettiğinde sıfatlar hususunda Mutezile'nin usulüne bir ve yapışmaya devam etti. Tövbesini ilan etti. Biliyorsunuz onun Üvey babasıydı. Eee Mutezilenin en büyük imamıydı olsam. Olsun Yok şey. Hah? Amri Ali Subhan. kayınpederi diyoruz biz Türkçe. Yani kayın babası. Mu'tezile'nin en büyük imamıydı. Onun evinde yetişti. Annesinin, yani kendisinin üvey babası, annesinin kocası. Onun evinde yetişti küçük yaştan. 40 sene boyunca Mu'tezile'liğe devam etti, savundu ve en ince detaylarını bilirdi. O yüzden hala bile tövbe ettikten sonra Makalatul İslamiyyin adlı eserine bakın kardeşler. ehl Sünnet'in akidesini anlattığında çok mücmen anlatır. Çünkü hakim değildi döndüğünde bile. Hakim olamadı. Ancak Mu'tezile'nin mutezile ile alakalı bab başlığının altına bakın öyle ince detaylar anlatmıştır ki İslam'da hiçbir fırka kitabında Muhtezile'nin o kadar ince detayını bulamazsın. Yani o kadar demek ki ne kadar iyi ilmi olarak biliyormuş bu Muhtezile mezhebini. Muhtezile'nin en büyük alimlerinden oldu sonra Ebu Hasan'ın eşhali. Ancak ne yaptı? Daha sonra İbn Kul, ee, Ebu Hasan'ın eşhali geldiğinde ve Mu'tezile'yi terk edip tövbesini ilan ettiğinde sıfatlar hususunda Mu'tezile'nin bir usulüne yapışmaya devam etti bir usulüyle hareket etmeye devam etti maalesef bak ve dedi ki ne diyor bu Mu'tezile gibi dedi ki bakın Mu'tezile inkar ederken ee, pardon bu alemin yaratılmış olduğunu söylerken neye örnek getirmişti sıfat olmasını yani. peki Allah da neden sıfat olamaz dedi. Çünkü sıfat neyin alametiydi? Bu alemin yaratılmış olduğunun alameti. Tamam. Şimdi Ebu Hasan el-Eş'ari Mutezile gibi dedi ki evet bu alemin hadis olduğunun bakın yani yaratılmış olduğunun delili kendisinde el-a'radın olmasıdır. Aynı yani sıfatların olmasıdır. Ancak a'radların hepsi değil hareketli olanlarının hareket edenlerinin olmasıdır. Şimdi bir sıfatlardan hareket edenler var. Doğru mu? hareket edenler var, bir de sabit olanlar var. E, Şimdi kısa, sertlik, yani. sertlik bir sabit bir sıfattır. Evet, fiili sıfat. Bir de hareket var. Mesela yürüme, değil mi? Koşma bunlar da ne? Hareket ifade eden nedir? He? Hareket ifade eden sıfatlardır. Şimdi Mutezile böyle bir ayrım etmedi. Hareket eden sıfatlar ve etmeyen sıfatlar diye bir ayrım etmedi. Ne dedi? Bu alemin yaratılmış olduğu sıfatı kendisinde yaratılmış olduğunu delili kendisinde sıfat olmuştur. Hangi sıfat olursa olsun ister sabit sıfatla ister Hı. hareket Anlamını ifade eden sıfatlar olsun. Ama Eşar'ı geldiğinde bu usule yapıştı ama bir farklı ayrıldı bunlardan. Ne dedi? Dedi ki evet bu alemin yaratılmış olduğunun delili kendisinde aratların yani sıfatların bulunmasıdır. Arazın yani sıfatın bulunmasıdır. Ama arazların hepsi değil arazın içerisinden hareketlilerin olması bu alemin yaratılmış olduğuna delildir demiştir. Anladık mı kardeşler? Anladık mı burayı? Anlamayan anlamayan Peki bakın arkadaşlar Bunun üzerine anlayın diye bir soru soruyorum i̇bn Kullab el-eşari el-matuvidi Bunların ortaya koymuş oldukları bu tezin neticesi olarak Bunlar bütün sıfatları mı inkar ediyorlar yoksa bazı sıfatları mı? Bazı sıfatları Bazı sıfatları, yani bazı sıfatları Neden? Çünkü onlar bütün sıfatları bu alemin yaratılmışına, yaratılmış olduğuna delil getirmiyorlar ki Neyi getiriyorlar? Hareket, Sıfatlar hareket. içerisinde hareketli olanlara olanları delil getiriyorlar doğru mu? Evet. O yüzden cevap olarak diyoruz ki bazı sıfatları inkar ettiler. hepslerini değil. O sıfatlar da hangileridir kardeşler? 14. Dilemesine, iradesine bağlı olan bütün fiili sıfatlardır. Çünkü bunlar hareket ifade ediyor onların anlamında. Anladık mı? O yüzden onlara baktığında Allah'ın, Ebu Hasan'ın Eşari Allah'ın ve Eşari'nin ilk dönemi Allah'ın el sıfatını kabul etmiştir. Hareket ifade etmediği için, sabit anlamda olduğu için. Ama gelme sıfatının, inme sıfatını anlatabiliyor muyum? Koşma sıfatını bu tür sıfatların hepsini inkar etmişlerdir. Hareket ifade ettiği için. Neden? Çünkü bu alemin yaratılmış olduğunun delili kendisinde hareketi ifade eden sıfatların bulunmasıdır diye bir tez koymuşlardı ortaya. Anladık mı vardıkları sonuç? O yüzden bunlar Allah'ın bütün sıfatlarını inkar etmiyorlar. Ne yapıyorlar? Fiili sıfatlarını inkar ediyorlar. Anladık? Yani Allah'ın iradesine ve dilemesine bağlı olan tüm sıfatları ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Anladık mı kardeşler? Gelme, inme, koşma gibi vesaire. İşte görüyorsunuz ki bunlar sıfatı nefrettiler veya bazıları e, bir kısmını nefrettiler ve Kur'an'a bakmadılar ne yaptılar ya Kur'an'a bakmadılar acaba Kur'an sıfatları nefi mi ediyor yoksa ispat mı ediyor nefi edip ispat edip etmemesine falan ne yapmadılar arkadaşlar bakmadılar İşte bunlar bu yolla sıfatları inkar edince ki o yol o yolu arat diye sinirlendiriyorlar sonra ne yaptılar bunlar arkadaşlar Kur'an'a döndüler sonra Kur'an'a bir dönme zahmetine bulundular Anladık? Önce itikad ettiler. Önce tabii, önce itikad ettiler. Bunlar bu yolda sıfatları inkar ettiler. Ki o yol ne yolluydu? arat diye isimlendirdikleri, yani Araz diye isimlendirdikleri bir yoldu. Sonra Kur'an'a döndüler arkadaşlar. Bakın, Kur'an'ı sıfatları ispat ediyor olarak mı buldular, nefh ediyor olarak mı buldular? Nefh ediyor, o da ispat ediyor olarak buldular. Evet Kur'an'ı ispat, edi Kur ispat, ispat ediyor çünkü. Kur'an ispat ediyor. Evet. evet. Onların itikadı olarak sormuyorum. Hakikaten Kur'an derece dediği zahir anlamını Kur'an ispat, Kur an ispat ediyor. ediyor olarak mı buldular bu sıfatları? Yani bu bunların kendilerinin nefret ettiği bu sıfatları. Kur'an ispat ediyor mu olarak buldular Kur'an'a döndüklerinde nefret ediyor olarak mı buldular? İspat, i̇spat ediyor olarak buldular. Mesela i̇bn Kullab, Eleşer, el El-Maturidi Kur'an'a döndüklerinde bunlar Kur'an'ın yüzden daha fazla olarak ispat ettiğiyle karşı karşıya kaldılar sıfatları. Hareket ifade eden sıfatlara Bunların tabiriyle hareket. Biz ona hareket demiyoruz. Fiili sıfat diyoruz. Tamam. Yüzden fazla yerde fiili sıfatı ispat ettiğini görmeyle karşı karşıya kaldılar. Ki bunu eşairlerden Razi razı söylüyor. Fahreddin'e Razi itiraf ediyor bunu arkadaşlar. Razi diyor ki Kur'an yüzden yerde fazla yüzden fazla yerde hareketi yani dilemesine bağlı olan sıfatları ispat ediyor diyor Razi. Yüzden fazla yerde Şimdi durum böyle olunca bunlar Kur'an'ı elde etmiş oldukları neticeye muvaffakat ediyor mu olarak buldular yoksa muhalefet ediyor mu olarak buldular bunlar bir netice elde, elde bir, bir neticeye vardılar ellerinde bir netice çıktı değil mi bir netice elde ettiler bu elde ettikleri neticeyi Kur'an'a baktıklarında döndüklerinde Kur'an bu elde ettikleri neticeye muvaffakat ediyor mu olarak buldular Kur'an'ı muhalefet ediyor mu muhalefet ediyor olarak buldular o zaman bunların delilleri ne Kur'an'dan elde edilmiş Değildir. değildir kardeşler. O yüzden bunların sıfatlar meselesindeki hilafları haricilerin hilaflarından farklıdır kardeşler. Buraya dikkat edin. Çünkü hariciler büyük günah işleyenleri tekfir ettiklerinde mesela Allah Azze ve Celle'nin kullemâ eradu en yâhrucu minhâ u'idû fîhâ delil getirmişlerdir. Oradan her çıkmak istediklerinde ne? Oraya iade edilirler ayetini getirmişlerdir. Yani Bir delil getirmişlerdir. Önce inanıp da sonra delil getirmemişlerdir. Bakmışlardır delil getirmişlerdir. Amebiler önce inanmışlardır, sonra delil aramışlardır. O inançlarını teyit edecek. Anladık mı kardeşler? Halbuki bunlar böyle değildir. Bunların yanında sıfatların netliğine dair Kur'an'dan mufassal delilleri yoktur hariciler gibi. Bakın delilde isabet etip etmemesinden bahsetmiyorum hariciler. Delil de getirsin, isabet etmemişlerdir. Hata etmişlerdir. Ben ondan bahsetmiyorum. Yani izledikleri menheç açısından ben bahsediyorum. Hariciler de başka bir menhe menheç açısıyla batla düşmüşlerdir. Ne? İcmaya muhalefet etmişlerdir sahabe icmasına. Anladık mı? Ondan bak ama delili alma Kur'an'dan alma noktasıyla isabet etmişlerdir. Yani o menhece doğru girmişlerdir. Ama o menheci tatbik etmede hata etmişlerdir. O ayrı bir mevzu. Anladık mı? Bilakis kendi yanlarında muhteber olan neleri var arkadaşlar? Bir delilleri var eee Mutezilelerin. Bunların ise ney? Delil olarak getirdikleri nedir? Delilül arat diye yani araz delili diye bir delil sunmaktan başka bir ney arkadaşlar? Delil sunmamışlardır nef ederken. Bu da şeriatta aslı bulunan itibar edilen ne de lugatta itibar alınan bir delil değildir. Ara-araz ne şeriatta itibar alınan bir delildir, araz delili diye öne sürdükleri ne de lugat yönünden hiçbir değeri yoktur. Araz'ın bunların söylediği anlamına gelmemektedir Bunlar sadece aynen felsefecilerden naklolunmuş naklo batıl anlamdır. O zaman bu kişiler sıfatların neti hususundaki sözlerini mufassal deliller üzerine ne arkadaşlar bina etmiş delilerdir. Sünnete gelince tamam Kur'an'dan delillere e, dayanmamıştır. E, değil mi? Delillerden çıkarmamıştır. Sünnete gelince birçok yönden sünnet dereyeliğinden kaçıyorlar. Çıkış sergiliyorlar arkadaşlar. Sünnetin aslara baktığımızda onlarla geldiğimizde zaten Kur'an'da helak oldular gittiler onlarla sünnetle yaklaşıldığında bunlar birçok yönden sünnet delillerinden kaçıyorlar çıkış arıyorlar e, çıkışlar sergiliyorlar arkadaşlar en bariz noktası sünnet ilmi hususunda oldukça cahil olmalarıdır bunların en bariz özellikleri sünnet ilmi hususunda bu felsefecilerin kelamcıların cahil olmalarıdır en bariz özellikleri budur bu anlamda öncelikle sünnete gelen birçok rivayetten habersizlerdir bu bir sünnetten bildiklerinde ise ahat haberdendir cihetiyle, cihetiyle zan olarak görerek hüccet olarak kabul etmemişlerdir vesaire. bir sürü safsatalar var yani zaten sünnetin çoğundan habersiz sünnet ilminde cahiller sünnet hakkında bildikleri de işte ahat haberdir bu da zan ifade eder cihetiyle ele alarak ne yapmışlardır? Ha? kabul etmemişlerdir ancak işte bunlar Kur'an'a baktıklarında kardeşler Kur'an'ı kendilerinin hilafına bulunca ne yaptılar? Arap diline sığındılar Görüyor musun mecaze nasıl geliyoruz? Yavaş yavaş. Nereden nereye geldik? Bunlar Kur'an'a baktıklarında Kur'an'ı kendilerinin hilafına buldular mı? Evet. Bullar. Bulunca ne yaptılar hemen Arap diline? Arap diline? Sığındılar. Sığındıkları o şeyi Lugat'ta bir asıl zannettiler. Hocam az önce Lugat'ta bir yeri yoktur dediniz ama. Neyin? Arazın. Arazın hiçbir yeri yoktur. Peki nasıl? E, Arap diline sığıyor, İşte bak yani. işte aynı sığındıkları şey mecaz olayı oraya geleceğiz. Arazıda bittiler zaten bunlar tamam. Ha şimdi arazı bitirdik. Ha, ara, ara bitti. Şimdi, şimdi ancak şey. bunlar Kur'an'a baktıklarında Kur'an'ın zaten dedi ki hilafına görüyorlar kendilerini. Hmm. Sonra Arap diline sığındılar. Bir asıl ortaya koydular. Lugat'ta bunu bir asıl zannettiler. Ortaya bir tez attılar. Bu attıkları tezi lugatın Aslında. aslından zannettiler. Hatta şöyle diyebiliriz lugatta bir bidat ortaya koydular. Mesela nasıl ki dersin dinde birisi çıkarmış bidat ortaya koymuş. Aynı bu şekilde bu lügatta çıkarılmış ortaya konulmuş bir bidattır deriz. Bu bir bidatı da şöyle isimlendirmişlerdir arkadaşlar. Demişlerdir ki lugat hakikat ve mecaz olmak üzere ikiye ayrılır. Çünkü Kuran'ı bunlar kendilerinin mukayefine görünce Allah ee, tabir seyrede bizim argo tabi ayva yedik dediler. Ne yaptılar? Hemen bir asıl ortaya koydular, bir bidat lügatta ortaya koydular ve bunu lügatın aslı olarak da zannettiler ve buna da inandılar gerçekten ha sahtekarlık yapmadılar inandılar buna da yani hemen ne yaptılar o bidatları da şu lügat hakikat ve mecaz olmak üzere ikiye ayrılır dediler dil kelime lügat ve hakikat şey hakikat ve mecaz olmak üzere ikiye ayrılır neden hakikat ve mecaz ayrımına gerek duydular arkadaşlar kendi şeyleri düşündü üzerine tevil olgusu bina etmek için tevil olgusunu bina etmek için ki Tevr'in tarifi neydi arkadaşlar? Sarful lafsı anil hakikatine ile İler mecazili karine. Lafsi hakiki anlamından mecaz anlamına ne yapmaktır? Elindeki bir karineden dolayı hamletmektir dediler. Bununla sıfat maslarını zahirden başka manalara ne? Sarf etmek istediler arkadaşlar. Bunun içinde tek bir şart yeterlidir dediler. Yani o asıl anlamından gerçek anlamında mecaza hamletmen için tek bir şart yeterlidir. O da kendi delilleriyle çelişmesin yeter diyorlar. Bizim delillerimiz de çelişmesin yeter. <gülüyor> Tazıda bu şartı koydular. Mesela Allah Azze ve Celle'nin veca'e rabbuke yani Rabbin geldi sözüne baktığımızda bu ayet onlara işgal gelmektedir değil mi? Rabb geldi bak bir sıfat hareket ifade ediyor onların indinde. Doğru mu? Bu, bu ayete baktığımızda bu ayet onlara ne? İşgal geliyor. Çünkü bunlar diyorlar ki Allah Azze ve Celle bir fiil ile muttasif olmaz diyorlar doğru mu? Bir fiil ile vasıflanamaz. Bu Mutezileler ise ile Eşariler arasında ittifak edilmiş bir husustur. Nedir o? Allah bir fiille vasıflanamaz. Doğru mu? Çünkü bu alem fiil ile vasıflanmaktadır. Gece gündüz, yağmur gibi vesaire. Doğru mu? Peki bunun tevri nedir demişlerdir? Mesela ca'er ke, Rabbin geldi. Tevri ne demişlerdir? Cevap olarak diyorlar ki el meleku. Yani melek geldi diyenler olmuştur aralarında yani cae rabbuke yani ca -e Kurab bir ke demektir. Rabbin geldi yani Rabbinin meleği geldi demektedir. Bu tevil kendi mezheplerine ters değildir. Neden? Çünkü melekler bu alemden bir cizdir. Bu alemin yaratılmış olduğu neydi? Hareket ha, ifade etmesi. Anladık mı? Ha? Diyorlar ki o yüzden bu cae rabbuke yani Rabbin geldi diyemezsin çünkü gelme harekettir. Hareketi Allah'a verirsen Allah'ı yaratılmış olarak kabul etmiş olursun. Çünkü bu alemin e, zaten yaratılmış olduğum delilde hareket ifade etmesiydi. Doğru mu? O yüzden ne yaparız? Bu alemden bir parçasına bir, bir cüz bulalım. Bu gelmeyi ona nispet edelim. O da Allah'ın meleği olsun. Çünkü melek yaratılmıştır. Bu alemden bir cüzdür. O yüzden cae rabbuke Rabbim geldi. Yani cae Mele rabbik. Yani Rabbinin meleği geldi demektir diyorlar. Anladık? O zaman biz e, bu bize şöyle bir meseleyi ortaya koyuyor arkadaşlar. Buna çok iyi dikkat edin. Bunlar Arap dilini bakın mezheplerini takrir ederken, ispat ederlerken Kur'an'ı anlamada mı kullandılar? Bakın soru. Bunlar Arap dilini yani, Arap, bunlar Arap dilini, ortada bir Arap dili var. Bu Arap dilini mezheplerini takrir ederlerken yani ispat ederlerken Kur'an'ı anlamada mı kullandılar bu Arap dilini? Yoksa Kur'an'ın mezheplerine ters düşmesini def etmek için mi kullandılar? İkiniz, İkincisini. Bahsedelim. Çok ince detaydır bu İkincisi, o zaman bunlar mezheplerini tamamen Arap dilinden de uzak olarak ortaya koymuş oluyorlar. Anladık? Ya eğer Arap dili delalet etseydi sen bu bidata hakikat ve mecaz ayrımına gitmezdin. Demek ki hakiki anlamı senin söylediğin anlamı değilmiş. Bak sen ona hakikat diyorsun bir de mecaz diyorsun. Demek ki, hakiki anlamı değilmiş senin kabul ettiğin. Anladın? O yüzden bunlar Kur'an'dan, sünnetten uzaktı. Arap diline sondular ya bunlar mezheplerini tamamen Arap dilinden dahi uzak olarak ortaya koymuş oluyorlar. Evet ne dedik kardeşler? Orayı bir daha söyleyeyim dedin değil mi Ammar abi? Bunlar Arap dilini mezheplerini takdir etmek için Kur'an'ı iki yönde kullandılar dediniz ya. Hangisini kullandılar? Kendi mezheplerini Arap dilini Kur'an almak için Bunlar Arap dilini mezheplerini takdir ederler kendini. Arap dilini yani mezheplerini takip ederlerken, ispat ederlerken Arap dilini Kur'an'ı anlamada mı kullandılar? Yoksa Kur'an'ın mezheplerine ters düşmesini def etmek için mi kullandılar? İkincisi. O zaman bunlar ne olmuş oluyor sonuç? Bunlar mezheplerini tamamen Arap dilinden uzak olarak ne yapmışlardır arkadaşlar? Ortaya koymuşlardır. Kur'an'ın delalet etmesinden de uzak olarak ne yapmışlardır? Ortaya koymuşlardır mezheplerini. Bu da onların yolunun fasit olduğuna ne? Yetmekte Anladık arkadaşlar. Bu da onların yolunun fasit olduğuna yetmektedir. Bunlar Kur'an'ın icmali ve tavsili olarak mezheplerine ters olduğunu görünce Arap diline geldiler. Oradan bir çıkış yolu edinmeye çalıştılar. Bu yolla Kur'an'a baktıklarında Kur'an onlara muvaffakat bakın bu, bu yolla Kur'an'a baktıklarında Kur'an onlara muvaffakat etmesi faydasını veriyor mu? Muvaffakat etme faydasını onlara veriyor mu? Yani Kur'an onlara, bakın şöyle diyelim, bu yolla Kur'an'a bak, baktıklarında Kur'an onlara muvaffakat etme açısından fayda veriyor mu? Yoksa Kur'an onlara ters düşmüyor mu? Bu Anladık mı bu an düşmüyor. Bakın, bu yolla Kur'an'a bak, baktıklarında bunlar. Kur'an onlara muvaffakat etme, etme faydası veriyor mu? Vermiyor, vermiyor. İkisi Yoksa Kur'an onlara ters Düşmüyor mu? <gülüyor> mesela Cedel Babından diyelim ki Kur'an Onlara ters düşmüyor mesela Ancak yine de ne olmuş oluyor? Kur'an onlara fayda da vermiş olmuyor, tamam. Da vermiş olmuyor tamam diyelim ki onların kuluvarına girelim Hadi size bir kıyak olsun tabir sahese. Evet Kur'an size ters düşmüyor Ama fayda veriyor mu? Evet. Vermiyor Çünkü onlar diyor ki biz hakikatten çıkmak zorundayız Doğruyu bulmak için Hakiki anlamından anladık Fayda da vermiş olmuyor Yani ne haldeler Anladınız mı kardeşler alayı? Fayda da vermiş olmuyor. Çünkü birçok soruyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu soruların en önemlilerinden birisi şu. Bakın en önemlilerinden. Birçok işgalle, işgali soruyla karşı karşıya yüzle yüze kalıyorlar maalesef. Bu sorular onları batırıyor. Bu soruların en barizlerinden en önemlilerinden birisi şu kardeşler. Diyoruz ki Allah'ın layık olduğu bu te... Im, bu tevhid, bakın bunlar bu isim sıfatta bunları tevhid diye isimlendiriyorlar ya bu kendi itikatlarını Diyoruz ki Allah'ın layık olduğu bu tevhid Kur'an'da zikredilmiş midir, zikredilmemiş midir? Cevap, hayır zikredilmemiştir. Çünkü o yüzden diyorlar hakikatten çıkacağız. Zikredilmemiştir. Bu tevhid ancak kelam ilmiyle bilinmiştir. Bunların elinde O zaman bu sözlerine göre Kur'an tevhile ihtiyaç olmayan şey, tevhide ihtiyaç olan ne? Tevhi, tevhide ihtiyaç duyan Bir fasitle gelmiştir Bir bozuk anlamla gelmiştir Çünkü değil mi? Kur'an'ın o Zahiri anlamını niye almıyorsun? Kesinlikle. Bakın Beni Yeryüzünün en şerli bir insanı olarak Düşünün o yüzden üzerime saldırın Bu anlamda cevap vermek Yani kendinizi çok zorlayın Niçin zahirini almıyorsun? Bir çıkış yolu bul Bir çıkış yolu bul mantıklı Düşünün Niye Kur'an'ın zahiri anlamını almıyorsun Teşbih yapamıyor musun Kur'an'ın zahiri teşbih ifade ediyor o zaman Senin sözüne göre yani küfür ifade ediyor Bak çıkış yok anladık Hiçbir çıkış yok Kur'an'ın zahirini neden almıyorsun Teşbihe kaçarız O zaman demek Kur'an'ın zahiri demek teşbih. Yani küfür Kur'an'ın zahiri anlamı bize küfür ifade ediyormuş arkadaşlar. Bu onların mezheplerinin bağıklı olması için yeterli. Şimdi size biz anlayamayız desek, zaman, Nasıl? Kur'an anlaşılmıyor mu? Hayır hayır bak şimdi anlaşılmıyor. Bak şimdi hayır, yine aynı kapıya çıkıyor. Hayır öyle demene gerek yok. O ikinci öyle yaparsan konumun zayıf olur. Ne diyor? Bir daha söyle onu. Mesela Kur'an şey bu zahir çünkü zahirini anlayamıyoruz Bu hakiki manası var. Heh. Heh, başka manası var. İşte tamam işte ben de onu diyorum yine aynı yere geldik. Demek ki o bizim bildiğimiz anla küfür ifade ediyormuş. Yine aynı kapı. Başka evet. hiç bir alternatif yok. Anladık mı kardeşler? O yüzden bunların tevil diye isimlendirdikleri isimlendirdik, isimlendirdikleri tahrif ki buna sarful lafsi anil hakikati ilel mecaz likarine yani lafsı ne yapmak? Ne Hakiki anlamdan mecaz anlama ifade etmek buna net bu nedir aslında arkadaşlar? Tahrift. Tahriftir. Bu tahrif için diyoruz ki bu tahrif batıl bir tahriftir. Bu tahrif şer'an, aklen ve lugaten nedir arkadaşlar? Fasittir. Aklan şer'an ve lugaten nedir arkadaşlar? Fasittir. Bunun şer'an, aklen ve lugaten batıllığı nasıldır? Bunu hakikat ve mecaz meselesine girerek önümüzdeki hafta anlatacağız inşallah yani bu olayın şer'an aklen lügaten batıllığı nasıldır yani hakikat ve mecaz diye ayırmaları hem lügaten hem şer'an hem de aklen batıldır lügata hakikat ve mecaz diye ayrılmak. işte bunun aklen şer'an ve lügaten batıllığının nasıl olduğunu inşallah önümüzdeki hafta hakikat ve mecaz meselesine girerek ne yapacağız arkadaşlar açacağız şimdi ee, soru sormak isteyen varsa alalım. konumuzla alakalı tabii. Evet. Şimdi hocam burada eee az 2 3 tane var hocam. Yani, önce baştan sorayım. Yok devam, devam. Devam. Bu hocam, evet. şimdi biz kaydı e, şimdi kaydı olarak dedi ki şey muellif zahire işte gelen nasarı, kitap sünnetten Allahu sıfatı sıfatıyla ilgili gelen nasarı zahir üzere alırız ve tevil etmeyiz. Evet. Şimdi buradaki Hocam Şeyh'in buradaki kastettiği tevil kelimesinden kası bu bizim... Tahrif. Tevil, yani, Tahrif yani. Tabii. Tabii değil. çünkü tevilin anlamlarından bir tanesi nedir? Dedik tefsir. Biz diyebilir miyiz tefsiri neflediyor? Tefsir, Hüseyin zaten biz tefsir ediyor. Bu, bu muhaliflerin tabi yani. Tabii onların anladığı anlamda. Peki, o yüzden biz onu şerh ettik. Dedik ki Şeyh'in burada tevilden kası nedir? Tahrif. Neden? Çünkü burada mukatap aldığı zaten nedir? Kelam ehlinin akidesinin zıttına ortaya koyduğu bir kaydedir. O yüzden sen bunu direkt öyle öyle anlaman gerekiyor. Anladım. Peki, hocam şimdi bu o zaman e, burada, şurada dedik ki bu muhalifle hocam bu bazı e, kelimeleri kendi manalarıyla kendi manaları yüklediler. Mesela tevil kelimesi, kendi manaları yüklediler. Hatta siz dediniz ki bunu ne kitaptan ne sünnetten bunları yükledi bana. Hiçbir şiirde, hiçbir lugat hiçbir yerde bulamazsın. Ne beden, ne beden. Lisanur Arap, Araba falan baktığında İbn Manzur, onlarda bulursun. Onlar mütahkirdir, Hüccet değildir. Onlar meseleyi takdir etme. O türlü lugatlarda bulursun ha, ama asıl, bulamıyor. asıl tabi bulamazsın. Evet, şimdi sen mesela baktığında sahabe Tabi, Tabi Tabi'nin döneminde, bunların döneminde. Bunların anlattığı anlamıyla mecaz lafzı kullanılmamıştır. Tevil lafzı kullanılmamıştır. Ama sonradan birileri yüklemiştir. Yani mütahil lügatçılara baktığında bulursun. Onlar hüccet değildir zaten. Bizim konumuz zın dışındadır. Bahis dışı bir şeydir bu olay. Evet. Benim gelme isim notu şöyle. Bunlar bu, bu kelime, bu manayı yüklerken biz nasıl mesela, siz mesela Tevhül'e iki mana yüklediniz biz sorduk, bunu nereden alıyorsunuz? Siz mesela kitaptan deli getiriniz, her ikisi anlam içinde. Hı -hı. Sünnetten başka yerde evet, getiriniz. Evet. Veya lugat kitaplarından, evet. eski lugat, lugat kitaplarından. Evet. Peki bunlar bu kelime bu manayı yüklerken, bunlara kimse sormadı mı bu manayı nereden çıkarıyorsunuz diye? Veya sorularsa, nasıl Sordu. cevap verdiler? Biz sorduk. Nasıl cevap verdiler? Bir şey veremediler. Miskin miskin kaldılar. Yani cevap vermeden yani o kadar, kocam, bu kadar konuşuyorlar, kitap yazıyorlar, me mezhebi ortaya koymuşlar. hiç bir hiç mi cevapları yani Bu Batıl da olsa veya zayıf olursa cevapları yok mu? Yani bu soruya? Vallahi batıl da olsa şey olsa şöyle, şu türlü e, cevapları var. Diyorlar ki, önce diyorlar ki, la muşahete fil istilah. Istilah anlam anlam sayı olduktan sonra kullandığın kelimenin ne olduğunun bir önemi yoktur. Tamam? Bir önemi yoktur diyoruz. Yani, bu aslen doğrudur ama tam anlamıyla doğru değildir. Mesela e, ben sana insan diyorum değil mi? Mesela Arap'ta Arap insana hayvan da der. Neden? Çünkü hayvan bize Türkçe'ye yanlış aktarılmıştır biraz. Hayvan Arapçadan gelmedi Türkçe'ye ama e, kötü bir anlam ifade et, ederek gelmiştir bir insana onu söylediğinde. Halbuki Arap mesela Şeyh, e, derste söyler Sult'ta hepiniz hayvansınız der ama canlı Konuşan hayvansınız der. Yani hayvan canlı demektir. Şimdi insana ne ismi vermişlerdir bunun yanında? Canlı. Şimdi hayvan dediğinde sen varlıklara e, akılsız veya bizim bildiğimiz hayvanlarla insanları ayırmış oluyor musun? Bu lafızla ayırmış olmuyorsun. Ama konuşan hayvan dediğinde diğer bütün canlılardan insanı ne yapıyorsun? Ayırıyorsun. Şimdi sen insan kişiliğini ifade etme adına tamam mı? Hay, canlı hayvan, nutkeden hayvan ismini kullanmışsın, insan ismini kullanmışsın veya başka bir isim kullanmışsın anlam doğru olduktan sonra bunda herhangi bir sorun yoktur. İşte usulde yer alan la muşah hata fil yani is, anlam doğru olduktan sonra kullandığın nafsın ne olduğunun çok önemli yoktur kaidesi. Tamam mı? Her zaman tam anlamıyla doğru bir kaide değildir. Yani düşün küfürü bir lafız kullan. Yani önemli olan benim içine yüklediğim anlamdır da olabilir mi? Olmaz. Sen şimdi diyorsun ki ya ben arabayı kuru fasulye diye anlatmak istiyorum. Ya bu saçma olur biraz. Yani hani biraz yakın ilişkisi olsa tamam diyeceksin ama hiçbir ilişkisi yok. Onlar o babtan yaklaşıyorlar. La muşahata fi'l ıslah. da anlam doğru olduktan sonra kullandığın kelimede bir şey olmaz. Sen şimdi kendi küfrünü, tahrifini gizlemek için ona tevri. Kıvırma yani bizden kaçmaz gözümüzden. Anladın? Mı? Biz yakalarız adamı. Bu anlamda diyorum hani ehli sünnet olarak bunu yapamazsın. O yüzden ona la muhşahata istilah usulünün altına girmişlerdir. Oradan o yaptıkları tahrifi halkın gözünde süslü edebiyatla ne yapmak? Boyamak için bu anlamı vermişler. Bu türlü bazı şeyleri var. Yok, çok şeyler yok yani. Anladım. Bir de müteahhir bazı lügat kitaplarından delil getirmiştir. O da hüccet değildir dedik. Anlam hocam. Pis vesaire vesaire. Onları bulmuş bu sözü. Bir de deyikli hocam mesela bunların yanılmasıyla hocam, mutezilenin yanılması, haricilerin yanılması arası. bir örnek verdiniz hariciler dinimiz menheç olarak bir bir yönde bizim şey sağdı. Yani Sağlıklı bazı şeyler yaptılar. Evet bazı. bir yönden birje. Şey. Ama bir yönde menhecin bir kısmını tutamadılar. O da icma dedi. Bu icma lafzından şeyde de mi o anlamdayım? Yani. Şimdi bak sahabelerin hepsi bunların hilafına düşünüyordu değil mi? Evet. Demek sahabelerin indinde icmasında ney bunların hilafı bir görüş var. Ve sahabelerin icmasına muhalefet etmiş Peki, oldu. Bu keyfi yani, sünnet bu keyfi hocam bunların zamuz sünnet var mı sünnet? Bir şey yani sünnet nasıl uygun sünnet o zaman yaşanma açtı işte sahabelerin görüşü hepsi yani itikadi yani sahabeler bir tarafta onlar bir tarafta İbn Abbas gitti değil mi münazare etti onlarla 12.000 kişiydi. İbn Abbas bir münazarette etti onlarla 8.000 kişi falan geri döndü bir münazarada etti onları yani anladın mı onlara onlara sahabe'ler adına gitti sahabe bütün sahabe'ler adına gitti yani İbn Abbas anladın mı? Sonra Sonra işte biliyorsun Hacı Radiyallahu anh saldırdı 2-3 kişiden başka hepsi öldü. 4000 kişi hepsi katlı oldu yani Müslümanlar. Düşün yani kanlarını helal saydılar öyle bir bidat işliyorlardı. Ama raci olan görüşe göre hariciler kafir mi değil miydi? Raci olan görüşe göre kafir değildi. Çünkü hatta yanlış anımsamıyorsam İbn-i Teymi'ye ediyor haricilerin kafir olmadığına dair. Çünkü diyorlar ki Müslümanlar onları öldürdükten sonra onlara kafir muamelesi yapmamışlardır işte cenaze namazlarının kılınmamaları hanımlarının cari olarak alınmaları gibi vesaire bu türlü muamelede bulunmamışlardı. bu da onların Müslüman olduğunu gösterir hatırlıyor musun sahabelerinde onlar kafir değildi ha, şimdi haclara yüklenen bazı işte rivayetler var onların bazı faziletleri de bunlar tabi şeydir zayıf rivayetler evet başka soru soru konumuzda evet Şimdi bu kaide ile ilgili Kur'an ve sünnet naslarını özellikle de sıfatlarla ilgili olanları e, sünnet zahiri üzere alır. Evet. Ve dediniz ki e, isim sıfatlarla ilgili Kur'an'da zahiri dışında Kur'an'da ve hiçbir sünnet'te Kur'an'da ve sünnet'te hiçbir mana yoktur. Aha. Hepsi zahiri üzeredir. Şimdi e, bu Kalem Suresi 42'de o gün İncik'ten açılır. Ayeti ile ilgili İbn-i İbn Abbas'a dayandırılan e, bir tefsir mi diyelim tevil mi diyelim bilmiyorum. Bu haletin sıkıntısının şiddetlenmesidir. diye bu tefsirullah Şimdi mı? rivayetin senede şu. An Muhammed bin Ebdu'l-Harbi, kale sen Abdullah bin Muarık, anhu Sahmet bin Zeyd, anikrem an ibn Abbas. Senede bu şekilde hepsi zayıf. Bir kere bir kere baktığında için... orada tabii orada evet. sened zayıf. E, bu bir. İkincisi e, mesela orada e, Taberi'nin şeyhi vardı zayıftır. E, an Muhammed ibn harbi, Abdullah ibn muharek, an an kirime, an bin Ebdu'l-Harbi, kale sen Abdullah bin Muarık, anhu Sahmet bin Zeyd, anikrem an ibn Abbas. Ee, bu rivayette An-Muhammed ibn-i harbi an buradaki kim olduğu Eslem? Zeyd ibn Eslem mi? Hı, Değil mi? Mesela Zeyd ibn-i ise çok zayıf Hı. Yoksa Zeyd bin Nesten bile diğer Zeyf ise o da zayıf. İbn Mayne onun hakkında zayıf demiştir. Bu senet zayıf. Şimdi bu birincisi. Metinle nasıl bizi o... yani, yani abi şu rivayet diyor Am Muhammed bin Ubeyd bin Harb'den diyor ki قال سنا Abdullah bin Mubarak'tan an Usamet bin Zeyd an ikrime an İbn Abbas. Rivayet böyle. Ay, Başka senetler de var. Onlar da zayıf. An İbn Abbas قال. Ey ayıp. Evet, Yavma yubsha fu ansakin o gün sak incik sak baldır diyor açılır ayeti. Kale ka, ka İbn Abbas diyor ki an şiddet, an harbin ve şiddet. Yani o gün şiddet açılır diyor. Şimdi bilinsiz racı olan zayıf mıdır değil midir? Şimdi senede zayıf. Elbani ve talebeleri de zayıflıyor. Ama Allah o alem. Ben olaya biraz farklı bakıyorum. Ee, Burada... Alimlerden dolayı. Tabii kendi bir iştahım olamaz. Ben onu Ümmet bu rivayeti İbn Abbas'tan genel olarak kabul ettiği için bu rivayet Allahu alem sahih İbn Abbas'tan. Ama bu tevil değil. Şimdi diyor ki sahabelerin sıfatlar konusunda ihtilaf ettiği tek ayet tek ayet olarak bunu söylüyorlar. Peki buraya... Ama bak şimdi ne? Bu Allah'ın o gün saktan açılır. Kimin sakı? allah Allahu İbn Mesud. Yok kimin, kimin sakı? Ayeti okuyoruz. O gün sak açılır. Kimin sakı diyor ayette? Allah'ın. Allah'ın yok ayette. O gün sak açılır. Heh. Saktan. Anladın. Asıldır. Allah'a nispeti yok. O yüzden İbn Abbas onun lügat manasını almıştır. Sakın bir anlamı var. Bizim incik dediğimiz baldır. Bir de şiddet anlamı var. Birisine nispet edilemeyince o ayette ne yapmıştır İbn Abbas? Onun lügavi anlamını almıştır. Yoksa o gün Allah'ın sakı açıdır dese anladın mı? Abdullah, i̇spat edenler ki ablayı diğer sahabelerden ispat Abdullah, edenler var. Mesul, onun diyor, i̇spat onun edenler hadise almışlardır. Neden? O gün diyor Allah ne yapar? Sak'tan açar ve herkes secde edecek. Secde Baktığınız zaman o zaman Allah'a nispet var hadiste. Anladın mı? Burada o yüzden Allah'a nispet edilir de İbn-i Abbas inkar etti değil. i̇bn Abbas bu hadisi mi bilmiyor? He? Hadisten mi haberi yok? Hadisten de haberi olabilir. Bu Allah'ın sark sıfatını inkar ettiğine gelmiyor. O ayetin şiddete delalet Ayet ettiğini sadece. He. Anladın mı? Bak, Ayet, Öyle de bir ince nokta var. Diyor, diyor. Yani sıfatı inkar etmiyor. Anusamed İbni Zeyd İbni Eslem midir? Bak o ravide. Zeyd İbni Eslem zayıftır. Bir tane daha Zeyd var. O da o, o anlamda zayıftır. Hocam bunların zayıflığını şimdi belirliyor? Ya bu uzun uzun hikaye, uzun hikaye. Uzun hikaye. Yani, Tabii var. İbn -i... Şimdi Aynı İbn, İbn Mayin mesela İbn Mayin onun için hüccettir demiştir. Ee, pardon, eee demiştir. Ed-Durini'nin bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir lafızda sikadır demiştir o ravi için. Ed-Durini'nin ziyadesinde gayru demiştir. O yüzden İbn Mayin'in sözlerini topla diyor ki ona. Bu ravi sikadır ama hüccet değildir. Sikadır hüccet değildir ne demek? yani zaptı itibariyle sikadır güvenilirdir ama hüccet değildir neden bir insan güvenilir olmakla birlikte hüccet olmayabilir neden ezberi zayıftır mesela anladık hmm. o yüzden diğer tarifler de var hepsi ee, maruftur yani zayıftır bu rivayetler Sa ki sahih bile olsa ki ben biraz sahih'e diyorum, ama senedinde zayıf raviler olduğu halde sahih'e meyledim çünkü ben hadis sünne biraz farklı bakıyorum yani hadis sünne ben biraz daha farklı anlıyorum. Yani hadisin senedinde bazı işgaller bile olsa ümmet onu meşhurlaştırmışsa ümmetininde selefinde meşhursa onu kabul görüp birilerine nispet etmişlerse o şey olarak kabul edilir. Bizim, sahi olarak kabul edilir. Yani görüşürüz mü? Onu her zaman söyledim. Ben o yüzden buna cevap vermiyorum. Ben her zaman bunu söyledim. Yok, ne diyorum? Cevap vermiyoruz. Biz... <gülüyor> <de> <gülüyor> ben, tamam, tamam. ben her zaman, çünkü bunu söylemişimdir. Derslerimin her başında. Hatta kitabı tevhidin başında da söylemişimdir. Ben raciç dediğim zaman, tercih edilen görüş dediğim zaman bilin ki hiçbir zaman bu benim tercihim değildir. Olamaz. Eğer ne zamanki öyle dediğim, dediğim zaman bil ki hocanız sapıtmaya başladı. Anladım Ben diyorum ki ben alimlerden aldığımı naklediyorum. İlla bunu her dersi tekrarlamayım Dersin en başında söyleyeyim. Söylemiş, hiçbir zaman raci ben iştahat edemem, hüküm çıkaramam, hiçbirini yapamam. O yüzden raci budur. Bana göre burada ben alimlerden kendi alimlerimden dinleyip de anlayıp kalbi unutmayın olduğu şeyi söylüyorum. Bana hüküm çıkarma anlamında değil. Ayrı, değil mi yani? Hepsi, hepsi, ha. hepsi. hepsi. Yani ben düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu müşteriyet mi oldu kalan? Tamam. Ee, var mı başka soru? alabilirim tamam ve Muhammedin